Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar <gülüyor> Her şeyden önce biraz gece oldu. Sebebi şu internet bağlantısı yoktu okulda. Oradan merkeze geldim. Merkezden konuşacağız şu anda. Durum ondan ibaret. Bugün elinizde muhtemelen metin vardır. Ee, i̇bn Kesir tefsirinden Bakara Suresinin 134 ve 140 veya 141-142 de olabilir. O aralıktaki ayetleri anlatacağız. İlk ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Tilke ÜMMETÜN GAD HALET Onlar bir ümmetti. Bir topluluktu kat hiç şüphesiz gelip geçtiler. Ne <gülüyor> kesebet onların kazandıkları kendilerine aittir. Velakin <gülüyor> Sizin kazandıklarınız da size aittir. Lana tuseluna am Onların işlediklerinden siz sorguya çekilmeyeceksiniz. Niye? E onlar önce sizden önce yaşamış olan toplum topluluklardı kendi dönemlerinde yaşadı gittiler. Onların suçu bizimle irtibatlı değil. Akûlu Teâlâ Türkiye ümmetün kathalet." Cenab-ı Hakk'ın "Tilke ümmetün kathalet" ifadesinin tefsirine gelince, ey medet. Yani halet demek medet demektir. Medet geçmek manasındadır. Hala da aynı manada. Yani bir kelimeyi başka bir kelimeyle, eş anlamlı bir kelimeyle tefsir ediyor fesir tilke ümmetün gadhalet demek, tilke ümmetün gadmedet demek. Yani onlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Leha ma kesebet, onların kazandıkları kendilerine aittir. Veleküm ma kesebtüm, sizin kazandıklarınız da size aittir. Ey innes selefel madine min abâikün babalarınızdan geçmişteki selefleriniz, yani sizden önce yaşayanlar. Selef demek, yani ilk önce yaşayanlar. Minel enbiya ve salihine peygamberlerden. O babalarınız kim? Yani geçmiş peygamberler. Minel enbiya ve salihine La yenfaukum intisabukum izalem lem tef'alû heyren ya'udû nef'uhu aleykûm Sizin babalarınızdan Peygamberlerden, babalarınız olan Peygamberlerden, salih insanlardan, gelip geçmiş olan kişiler, hiç şüphesiz bu kişiler, Layen fa intisabukum izalem tef alu Hayır işlemediğiniz sürece, sizin onlara intisabınız, kendinizi nispet etmeniz, size bir onlara, size bir fayda vermez. لَا يَنْفَعُكُمْ size fayda vermez İntisabukum sizin intisabınız İzalem tefalu تَفْعَلُوا bir hayır işlemediğiniz sürece يَعُوُدُ نَفْعُهُ عَلَيْكُمْ faydası size dönen bir hayır işlemediğiniz sürece sizin o peygamberlere tabi olmanızı söylemeniz veya o salih insanlara tabi olmanızı söylemeniz bir anlam ifade etmez ne anlam ifade eder peki yani o peygamberlere tabi olduğunuzu iddia ediyorsanız o peygamberlerin sizler için belirlemiş olduğu yollardan gitmeniz gerekiyor. İlkeleri takip etmeniz gerekiyor. O salih insanların tabi oldukları e, dini kurallara sizin de tabi olmanız gerekir ki ha biz de işte şunların yolundayız, şu peygamberlerin yolundayız, şu salih insanların yolundayız, şu iyi insanların yolundayız diyebilirsiniz ve yaptık yapmış olduğunuz iyiliklerin faydası da size dönsün. Yoksa iyilik yapmadan biz şu peygambere mensubuz. Şu salih insanların yoluna tabiiz diyerek bir sonuç elde edemezsiniz. Fe inne lehum a'maluhumelleti amaluha. Hiç şüphesiz onların işledikleri ameller onlara aittir. Yani burada şunu söylemek istiyor. Babalarınızın işlemiş olduğu iyi ve güzel amellerden dolayı size bir mükafat yok. Herkes kendi başının çaresine bakmalı. Yani babanız işlemiş e, e babam işlediğine göre ben de e, o babamın işlediklerinden istifade ederim gibi bir anlayışı kesinlikle kabul etmiyor. Ve lekum amelukum. Babalarınızın onların işlemi babalarınızın peygamberlerin, peygamberlerinizin, peygamberlerimizin salih insanların kendilerini takip ettiğini ettiğinizi söylediğiniz o insanların işledikleri ameller onlara aittir. Velekum amalukum. Sizin amelleriniz de size aittir. Ve la tus'elune amma kanu ya'melun. Onların işlediklerinden dolayı da siz sorumlu değilsiniz. Yani onlar diyelim ki kötü bir takım işler yaptılar, iyi olmayan işler yaptılar, siz onlardan sorumlu değilsiniz. Kale Ebu'l-Aliye ve Rabi'u ve Katadete tilke ümmetün kathalet. Bu kişiler Ebu'l-Aliye isim Rabi, e, ve Rabi'u isim, Katade isim tilke ümmetün kathalet. Bu ifadeyle ilgili şunu söylemiştir. Yani onlar bir ümmetti geldi geçti. Kimmiş bu tilke ümmetün kathalet dediği ayet kelimenin? kerime'nin yani İbrahim'e ve İsmail'e ve İsa'ka ve Yakube e ve El-Esbat. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve bunların soyundan gelen salih insanlar, onların soyundan gelen kişiler. Ve lihaza ca'e fil eser, işte bundan dolayı e, tabi'in sözlerinden, sahabe sözlerinden şöyle bir ifade gelmiş. Men bete bihi ameluhu, lem yusri' bihi nesebi. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu, ırkı, e, cinsiyeti onu ileri götüremez. Yani ben işte falanca topluluğa mensubum, ben falanca kabileye mensubum, ben falanca millete mensubum. Ama hiçbir iyi ameliniz yoksa onun hiçbir o topluluğa mens, mensup olmanızın hiçbir değeri yoktur Allah katında. <gülüyor> ve قالوا كونوا هودن ابنا سارا bu ehli kitap müminlere dediler ki ya yahudi olun veya hristiyan olun ki hidayete etsiniz. bunun üzerine Cenab-ı hak şu ayet kelimeyi indiriyor kul bel millete ibrahim hanifen ve ma kana minel onlara da ki hayır kurtuluş yahudi olmakta değil Hristiyan olmakta da değil. Nerede peki kurtuluş? Kurtuluş şurada. Bel millete İbrahim'e hanifen. İbrahim'in hanif diline. Buradaki millet ifadesi din anlamındadır. Hanif dinine tabi olmakla olur. Ve ma kâne minel müşrikin. İbrahim müşriklerden de değildi. An-i ibn-i Abbas'in kâle, i̇bn Abbas diyor ki kâle Abdullah ibn Suriye Suriye el-Averu burası isim lirasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme peygamber efendimize sormuş bu Abdullah bin Suriye el-Aver mel hüda illa ma nahnu aleyhi hidayet bizim üzerinde bulunduğumuz yoldur, bizim tabi olduğumuz yoldur İbn Abbas anlatıyor olayı demek ki bu adam Abdullah Abdullah bin Suriye el-Aver bu adam şey ehli kitap ehli kitaptan birisi onların bilgilerinden Hidayet bizim yolumuzdur. Bizim tabi olduğumuz yol, yolumuzdur. Fettebiyana ya Muhammedu tehted. Madem hidayet bizim yolumuzsa ey Muhammed o zaman sen de gel bizim yolumuza tabi ol. Nereye tabi ol? Yani Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa, ehli kitaba tabi ol diyorlar. Diyor Peygamberimize. Fekaletin nesara misle zalike. Dime ki bu adam Yahudi. Hristiyanlar da bunun mislini, örneğini, dengini, benzerini söylüyorlar ve kaletin nesara bunun benzerini söylüyorlar. Yahudi alimleri böyle demiş. Hazreti Muhammed'e demişler ki hidayet doğru yola tabi olma İslam'da değil. Yani senin getirmiş olduğun dinde kitapta değil. Yahudi olmakta. Hristiyanlarda aynı şeyi söylenmiş. Fenerzele Allahu Azze ve Celle. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayet indiriyor. Emek ayet kermen sebebi sebebinin burası. ve kalü hüden ev nesara tehtedu bu ehli kitap ee, şunu söyledi. Ee, Yahudi olun, Yahudi olun. Sinyal yok. <gülüyor> Eğer kitap şunu söyledi. Yahudi olunuz veya Hristiyan olunuz ki hidayete eresiniz. La kavluhu kul İbrahim'e <gülüyor> hanifa Cenab-ı Hakta bunun üzerine hayır hidayete ermek Yahudi olmakta veya Hristiyan olmakla değil bilakis İbrahim'in Hanif dini yani şikten arınmış her türlü kötülükten, çirkinlikten arınmış, tevhidle donanmış olan İbrahim'in dinine tabi olmaktadır Ey, la nuridu ma daavtumuna ileyhi minel yahudiyeti vel nesraniyeti yani onlara deyiniz ki la nuridu biz e, murad etmiyoruz, istemiyoruz Ma davtumuna ileyhi min el yahudiyeti ve'n nasraniyeti. Sizin bizi kendisine çağırmış olduğunuz Hristiyanlık veya Yahudilikten herhangi bir şeyi murad etmiyoruz. Herhangi bir şeyi istemiyoruz. Herhangi bir kitabı, bir dini, herhangi bir ilkeyi kabul etmiyoruz. Biz Kur'an'a tabi olacağız. Bir İslam'a tabi olacağız. İbrahim'in getirmiş olduğu tevhide tabi olacağız. Çünkü zaten sizin kitaplarınız bozulmuş, tahrif edilmiş. Siz kendi kitaplarınızı bozdunuz. Gel nettebi o millete İbrahim'e hanifen. Bilakis biz İbrahim'in hanif. Yani tevhid dinine şirkten uzak, şirkten aranmış olan dinine tabi olacağız. Ey hanifen burada hanifen kelimesini izah ediyor. Ey müstakimen, dost doğru olan yani her türlü şirkten eğrilikten uzak olan. Ve kâle an mücahid'in buradaki e, mücahidden şöyle bir rivayet yapmış Kuseyf. Hanifen ifadesinin muhlisen yani samimiyet de tevhide Allah'ın dinine tabi olmak anlamının olduğunu söylüyor. Ve revva Ali ibn-i Talha te'an İbni Abbas'ın Ali bin Ebi Talha yani Hazreti Ali de şeyden İbni Abbas'tan şu sözü ifade ediyor. Şu rivayeti rivayet ediyor. Millete İbrahim'den hanifen haccen hacc ederek yani Kabe'yi tavaf ederek, Kabe'ye yönelerek manasında olduğunu söylüyor. Ve kâle Ebu'l-Aliye el-hanîfü hanif ellezî yestekbilul beyte bisalâti Kabe'ye el-beyt Kabe demektir. Kabe'ye namazıyla yönelen, yani namazında Kabe'ye yönelen demektir, el-hanîf. Ve yara enne haccahu aleyhi inisteda ileyhi ee, ve bu kişi yani hanif olan kişi yol bulabildiği zaman inisteda ileyhi sebebiyle o Kabe'ye yol bulabildiği zaman hacını da oraya yönelik olarak yapar. Ve قال mücahidun ve Rabi'u bin Enes'in hanifen ey müttebi'an. Yani tabi olarak İbrahim'in dinine Tabi olarak anlamında. Ve kâle Ebu Kalâbe el-hanîfü ellezi yu'minu bir rusulü kullihim min evvelihim ila ahirihim. Ebu Kalâbe de şunu söylüyor. Hanif demek başlangıcından sonuna kadar, kadar peygamberlerin tümüne insan e, iman eden kişi demektir. El-hanîf veya iman etmek demektir. Ve kâle katâdetü el Hanifiyetü katada şunu söylüyor. Haniflik şehadetü en la ilahe illallah. Haniflik Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına şahitlik etmektir. Başka yet kurufiha tahrimul ümmahat. annelerle evlenmenin haramlığı da yine bu hanif inancının içerisine girer. Ve benat kız çocuklarıyla evlenmenin haramlığı da girer. Vel halat halalarla teyzelerle evlenmenin teyzelerle evlenmenin haramlığı da bunun içerisine girer. Vel ammat halalarla evlenmenin haramlığı da bunun içerisine girer. Sema harramallahu azze ve celle ve yine Hakk'ın haram kıldığı diğer hususlar da bunun içerisine girer. Vel kitan bir de sünnet olmak da yine bu dinin gereklerindendir. Kulu ve ve ile İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve mâ ûtiye Mûsa ve ve min rabbihim minhum minhum ve O ehli kitaba deyiniz ki veya onlar gibi düşünenlerin tümüne deyiniz ki biz amen billâh Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile ileynâ bize indirilen vahiylere, kitaplara, meleklere, e, bu kitapların getirmiş olduğu esaslara inandık. Ve ma'unzile ile İbrahim'e, İbrahim indirilmiş olan ilahi gerçeklere inandık. Ve İsmail'e ve İsa'ka ve Yakub'e ve Lesbad, İsmail'e, İsa'ka, Yakub'a ve bunların soyundan gelen diğer peygamberlere indirilmiş olan ilahi gerçeklere inandık. Ve ma'utiye Musa ve İsa, Hz. Musa ve İsa'ya verilmiş olanlara inandık bir nebiyyûn diğer peygamberlere verilmiş olanlara da inandık. Bin Rabbî'n-rabblerinden verilmiş olan gerçeklere, ilahi talimatlara, ilahi ilke ve kurallara, ilahi ayetlere. Lâ nüferriqu beyne ahadin minhum biz peygamberler arasında. Hiçbirisinin arasında bir fark gözetmeyiz. Hepsine iman ederiz ve nahnu lehu müstesmûn. Biz Allah'a teslim olanlarız. Erşedellahu Teala ibadahil müminine iler imani bima enzele ileyhim bi vasiteti Resulihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme mufassilen. Erşedellahu Teala ibadahil müminine. Cenab-ı Hak mümin kullarını inşad etti. Neye? İle imani, imana inşad etti. Cenab-ı Hak mümin kullarını imana inşad etti. Bima enzele ileyhim. Kendilerine indirmiş olduğu hususlarla Mümin kullarını Allah imana erşad etti. Kim vasıtasıyla? Bi vasıtati Resulihi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme mufassal olarak geniş bir şekilde kapsamlı bir şekilde yani neye nasıl inanacağımızı belirterek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla efendime söyleyeyim on, o diğer peygamberlere de indirilmiş olan esasları mümin kullarına Cenab-ı Hak bildirdi. Onları bu ilkelerle irşat etti. وَمَا embiya il الْاَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّم۪ينَ مُجْمَلًا Bir de daha önceki peygamberlere indirilmiş olan esasları da mücmel olarak, yani genel, toplu olarak, özet halinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bildirmektedir. Biz onlara da iman ediyoruz. İşte İsa'ya İncil'in verildiği, Musa'ya Tevrat'ın verildiği, diğer peygamberlere sahifelerin verildiği konusunda da Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda bilgiler mevcut. Biz bunların tümünü hem Hazreti Peygamber'in mufassal geniş, kapsamlı bir şekilde bildirmiş olduğu esasları hem de yine peygamber vahiy yoluyla, peygambere vahiy yoluyla bildirilen diğer peygamberlere indirilmiş olan gerçekleri de e, mücmel, yani öz özet bir şekilde de biz bunları, hepsini öğrendik ve Cenab-ı Hak biz bunların tümünü bize bildirdi. ve عَلَى اَعْيَانٍ مِنَ rusul. Peygamberlerden seçkin ileri gelenleri de Cenab-ı Hak bizlere bildirdi, delirledi. Ve'ecmene zikre bakiyyetil enbiya, diğer peygamber, pe peygamberlerin, geri kalan peygamberlerin konusunu, bahsini, bahsini de mücmel olarak yani öz, özet bir halde bizlere Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber vasıtasıyla bildirdi lanla yefruku beyne yuferriku beyne ahadin minhum ve onlar arasında hiçbir farkı yapmamanın da e, gerekli olduğunu Cenab-ı Hak peygamber vasıtasıyla bizlere bildirdi. Vel yu'minu bihim kullihim. Birakis onların tümüne yani mümin olduğunu iddia edenlerin onların tümüne iman etmelerinin gerekli olduğunu Allah bildirdi. Veya konu keman kârifihim şöyle diyenlerin dediği gibi olmaz ve yürüdüğüne en yüfercuku beyni Allah ve Rüssüli. Bazıları veya bazıları derken çok genel anlamda söylüyorum. Günümüzde de var, geçmişte de vardı Yahudi ve Hristiyanlar. Günümüzde de onların dışında başka kişiler de var. Yürüdüğüne en yüfercuku beyni Allah ve Rüssüli. Allah ile Peygamberleri'nin arasını ayırmayı dilerler. Ne yaparlar? Ne demektir bu? Yani Allah Allah'a inanırlar. Peygamberine inanmazlar. Veya Allah'a inanırlar. Bazı peygamberlerine inanırlar. Bütün peygamberlere inanmazlar. Kendi peygamberlerine inanırlar. Bizim son peygamberimiz Hz. Muhammed'e inanmazlar. Cenab-ı Hak ve yürüdüğün en ferruku beynellahi ve rusulihi ve yekuluna nu'minu bi ba'din ve nakfuru bi ba'd ve şunu söylerler. Allah ile peygamberlerin arasını ayırmayı dilerler. Yani şunu söylerler veya kurune şunu söylerler ve nekfuru Biz bir kısmına iman ederiz bir kısmını inkar ederiz. Yani bizim işimize, hesabımıza gelenlere iman ederiz. İşimize, hesabımıza gelmeyenlere inkar ederiz derler. Ve yürüdüğün eyyatta kızu beyne zalike sebi'yle Beyne zalike sebi'yle ee, Bu şekilde yapanlar yani Allah ile peygamberlerinin arasına ayıranlar bu iman ile küfür arasında bir yol e, dilemiş olurlar, seçmiş olurlar, beğenmiş olurlar. İman ile e, küfür arasındaki bir yola tabi olmuş olurlar. Ülaike hümül kafirüne hakkan. İşte bunlar böyle yapanlar, Allah ile peygamberlerinin arasına ayıranlar, yani Hz. Muhammed'e inanmayanlar, geçmiş peygamberlere inanıp da, Ehli kitabın yaptığı gibi geçmiş peygamberlere inanıp da, son peygamber Hazreti Muhammed'e yine buraya çok dikkat etmeniz lazım değerli arkadaşlar. Geçmiş peygamberlere, kendi peygamberlerine, kendinden önceki peygamberlere inanıp da en son peygamber Hazreti Muhammed'e inanmayanların bu ayet kelimesi hiç şüphesiz kesinlikle hakikaten gerçekten mutlaka kesinlikle kafir olduğunu ifade ediyor. Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Ne yolu ne ve nekfuru Biz peygamberlerden bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Yani geçmişteki peygamberlere inanırız, Hazreti Muhammed'e inanmayız. Böyle diyenlerin durumu en yettakızı ve yürüdüğün en yettakızı beyin zarı Bu şekilde. Bu ikisi arasında, yani iman ile küfür arasında. Çünkü müminu bıbatın ve nekfuru Bir kısmını iman ederiz, bir kısmına iman ederiz, bir kısmını inkar ederiz. Bu ne demektir? İman ile küfür arasında bir yol takip etmektir. Buna da Cenab-ı Hak diyor ki: Ülai kehumü keafiruna hakkan. İşte bunlar hakiki, gerçek, dört dörtlük, kesin, şüphesiz kafir kafirlerdir. Yani buradan şu sonuca ulaşmak mümkün. Ee, Hazreti Peygamberden önce gelen Peygamber biliyorsunuz Hazreti İsa. E, Hazreti İsa ve ondan önceki bütün Peygamberlere iman eden Yahudiler veya Hristiyanlar Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmedikleri sürece bu ayet kerimenin ifadesine göre, Kur'an'ın ifadesine göre sadece bu ayette değil, başka ayetler de var. Kur'an'ın ifadesine göre hakiki kafirlerdir, gerçek kafirlerdir. Artık bunun tevil edilecek, tefsir edilecek başka bir anlamı da yoktur. Ve الْبُخَارِيُ عَنَا بِيهُ رَيْرَةَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابُ يَقْرَعُونَ اتْ تَوْرَاتَ بِي Bukhari, Ebu Huleyye'den rivayet etmiş. Kâne ehl-i kitab yakraûne Tevratı bil İbraniyeti. ibraniyeti. kitap, Tevrat'ı İbranihce okuyorlardı. Ve yufessirûnehe bil Arabiyeti li ehl-i Ve bu Tevrat'ı Araplara tefsir ediyorlardı. Li ehl-i islami e, Araplardan Müslüman olanlara tefsir ediyorlardı. Arapça. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tusaddiku'l-kitab ve Bunları ne tasdik ediniz ne de inkar ediniz. Ve kulu şunu söyleyiniz. Amenna billah ve Biz Allah'a iman ettik ve Allah'ın indirilmiş olduğu hangi gerçeklikler varsa ya ister Tevrat'ta olsun, ister e, İncil'de olsun, ister eee Hazreti Davud'a verilen e, zeburda olsun ve diğer e, sahifeler olsun, diğer peygamberlere verilmiş sahifeler olsun, Allah'tan Allah'ın indirmiş olduğu bütün esasları imanet esaslara iman ettik, onların tümünü kabul ediyoruz diye. <gülüyor> Bakadırala Müslim'un an İbn Abbas'in kane kale Müslim rivayet ediyor İbn Abbas'tan e, şöyle diyor. قال كان رسول İbn Abbas diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme, ma Yusalli rak'atayn ile teyni قبل الفجر bi amen billahi ve mâ unzile ile el ayet. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, sabah namazlarından e, sabah namazlarından önce iki rekat namaz kılardı. Demek ki bu ya bizim bildiğimiz sabah namazının sünneti veya diğer nafile namaz türlerinden birisi onlarda da genellikle amenna billah vema ma ileyna bu ayeti yani Ali İmran suresinin 51 ve 52. ayetlerinde okunmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biri 51 Ve ukra bi amenna billah ve eşhed bi enna müslümun Yine burada da biz Allah'a iman ettik. Vema ünzüle ileyna. Birinci ayette, birinci ayet yani. Vema amenne billahi vema ünzüle ileyna. Biz Allah'a iman ettik. Bize indirilenlere iman ettik. Bir diğer ayet, 52. ayet. Amenne billah. Biz Allah'a iman ettik. Ve eşhed bi enna müslüman. Ve biz Müslüman olduğumuza şahitlik ediyoruz. Biz Müslümanız yani. Bütün dünya bilsin ki biz Müslümanız. Ali İmran hemen zaten vermiş. Bakın 52. Ve Kâl al-Bukhari şöyle diyor: Daha önce dikkat ederseniz ayet kelimesi espat kelimesi geçmişti. El espatu kabairu beni İsrail'e, beni İsrail'in kabileleridir. Ve Hazra Yakta şunu gerektirir bu: Enler murade bir espati ha huna şu ol bu beni İsrail'e, beni İsrail'in şuup kabileleri demektir. Zaman zel Allahu min al-wahy al-ambiyail minhum. Ve Cenab-ı Hak'ın espat espat, Cenab-ı Hak'ın e, diğer e, bu soydan yani ben İsrail'in soyundan gelen diğer peygamberlere indirmiş olduğu vahyi de ifade ediyor. Yani vahiden ben İsrail'in soyundan gelen diğer peygamberler de bu espat kavramının içerisine giriyor. Kema Kale Musa'lıhüm, nitekim Hazreti Musa da onlara şöyle demiş: Uzkuru Ni'metullahi alaikum. Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayınız. Izja alefikum, Embiya'e. Çünkü o sizden birçok peygamberler yarattı, birçok peygamberler gönderdi ve calefikum muruka ve sizi krallar, padişahlar yaptı. Bu nimetleri hatırlayın. Bakın, sizin soyunuzdan birçok peygamber geldi. Birçok padişahlar, sultanlar, yöneticiler geldi. Allah'ın sizin üzerinizdeki bu nimetini hatırlayınız. Vakta'nâhun isne tey aşrete esbaten. Ve biz onları 12 kola ayırdık. Galel Kurtubi diyor. Kurtubi diyor ki: "Ve sebtu sebt el cemaatu vel kabiletu erraciuna ila aslin vahid." bir asla dönen bir asla yönelen kabile veya topluluk demektir. Yani aynı soyata dayanan 12 kabile ama hepsi nihayetinde aynı soyda birleşiyor. Ve kâl katâlatu emere llahu el müminîne en yu'minû bihi ve yusaddikû bi kutubihi kulliha ve bi rusûlihi. Katâ diyor ki Cenab-ı Hak e, o Yahudi ve Hristiyanların hem Allah'a hem de Hazreti Muhammed'e inanmalarını emrediyor ve Yusuf diye bir kutbihi ve bir rusülü kitaplarının tümünü tasdik etmelerini kabul etmelerini, peygamberlerinin tümünü tasdik etmelerini emrediyor. Demek ki mümin Allah'a iman edecek, kitapların tümüne iman edecek, peygamberlerin tümüne iman edecek. Mesela işte ben bütün peygamberleri kabul ediyorum ama Hz. Muhammed'i kabul etmiyorum. Bütün kitapları kabul ediyorum ama Kur'an'ın ilahi kitap olduğunu kabul etmiyorum derse bu kişi imandan çıkarır. Ve kâle Süleymanü bin Hubeyb Süleyman bin Hubeyb diyor ki umirna en اُمِرْنَا اَنْ نُؤْمِنَا بِالْتَوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Hiç şüphesiz biz Tevrat ve İncil'e iman etmekle emrolunduk. وَلَا نَعْمَلْ Vela ne amelu bir Ama biz bunlarla amel etmekle emr Niye? Yani e, çünkü bunlar önceki kitaplar e, tarif edilmeden önceki hallerine iman ederiz. E, sonradan tarif edildiklerine göre artık bugün elimizde olsalar bile tarif edilmiş oldukları için artık bu kitapların bir geçerliliği yoktur ve biz bunlarla amel etmeyiz. An ma kalibni yasarin, ma kalbin yasar ifade ediyor. Ondan rivayet edilmiş. Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu demiş ki Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Amin, aminu bit-tevrati ve zeburi vel incili ve le yes'akum ve le yes'akum el, yes el <gülüyor> Tevrat'a iman ediniz. Zebur'a iman ediniz. İncil'e e, iman ediniz. Ve le yes'akum kuran Kur'an sizi kuşatsın. Ve sa'a yes'i'u kuşatmak demek. Yani bunlara iman edin. Kur'an'la da bu ifade şu şunu da ifade ediyor. Ve le <gülüyor> el-Kur'anu yani Kur'an sizi kuşatsın, Kur'an sizi kaplasın, kapsasın demek yani Kur'an'la amel edin demek. Manası bu. Fe in amenu, burası önemli bu. Ve el-Kur'an fe in amenu bimisli ma amentum bihi, şayet onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse fakat ihtedef. Hiç şüphesiz hidayete ulaşırlar. Ve in tevellev. Teverla yüz çevirmek. Yani arada iraz. Ve in tevellev şayet yüz çevirlerse. Fe innema fi şikak. Onlar bir sapıklık içerisinde düşmüş olurlar. Fese yekfike humullâ. Sana karşı, onlara karşı Allah sana yeter. Ve huve semioğlu alim. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak her şeyi en iyi işten ve en iyi bilendir. <gülüyor> Allah, Allah'ın boyası Allah'ın dini, Allah'ın kitabı Allah'ın kanunları ve men ahsenu minellahi sıbghaten Allah'tan daha güzel boyası olan <gülüyor> kim vardır ve nehnu lehu abidun hiç şüphesiz biz Allah'a kulluk etmekteyiz kulluk ederiz Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor... ...fe'in amenu ...şayet onlar iman ederlerse... ...yani el-kuffaru... ...min el i kitabi ve gayrihim... kitabın kafirleri... ...ve diğer kafirler... ...diğer iman etmeyen kişiler... el kitabın dışında kalanlar... ...bimislimâ mentum bihi... ...sizin Allah'a iman ettiğiniz gibi... ...iman esaslarına iman ettiğiniz gibi... ...eğer iman ederlerse... ...ya eyyuhel mü'minûne... ...ey mü mü'minler minel imani bi cemi'i kutubillahi ve resulihi, imanın gereğinden olan Allah'a ve peygamberlere, peygamberlerin tümüne ve Allah'ın kitaplarının tümüne, ey müminler, bunlar da ehli kitap ve ehli kitabın dışında olan kafirler iman ederlerse, ve le müferriku beyni ahadim minhum ve şunu söylerlerse, biz peygamberler arasında, kitaplar arasında, hiçbirisinin arasında bir ayrım yapmayız derlerse, fe kadih, fe hiç şüphesiz hidayete ulaşmış olurlar. Ey fakat asabul hakka ve erşedu ileyhi. Hiç şüphesiz hakka isabet etmişlerdir ya hakkı bulmuşlardır, doğruyu bulmuşlardır. Hak üzerinde yürümüş olurlar ve ersadu ileyhi ve hakka yönelmiş olurlar. Ve in tevellel şeyat yüz çevirirlerse ey anil hakki haktan yüz çevirirlerse ilel batile batıla dönerlerse daha de kıyamen hucje aleyhim kendilerine delil geldikten sonra feinnema hum fi siqaqin hiç şüphesiz onlar bir sapıklık içerisine düşmüş olurlar. Kendilerine gelen delil ne Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim. Feseyekfikuke'llah onlara karşı Allah sana yeter. Ey feseynsuruke aleyhim onlara karşı Allah sana yardım edecek la yuzhiruka bihim seni onlara karşı muzaffer edecek ve huve semiul hiç şüphesiz Allah en iyi işiten en iyi bilendir ve kavluhu sibgatullah cenab-ı hakkın sibgatullah ifadesine gelince Tahak an İbn Abbas'ın Tahak İbn Abbas'tan şu rivayette bulunmuş dinullah demek ki sibgatullah Allah'ın boyası Allah'ın dini manasındaymış Kul Allah hakkında bizimle mi tartışıyorsunuz Ve Rabbuna ve Rabbukum Bizim Rabbimiz de o olduğuna göre sizin Rabbiniz de o olduğuna göre hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz olan hem bizi yaratmış yaşatmış öldüren dirilten rızık veren öldükten sonra diriltecek olan eee bize her türlü nimetlerini bahşeden, bizi terbiye eden, küçüklükten alıp yetiştiren, her türlü ihtiyacımızı gören Rab kelimesinin anlam alanı içerisinde bütün bu manalar var. Bizim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a mı, Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Öyleyse, Madem ki siz tartışıyorsunuz, kabul etmiyorsunuz, bu konuda bizim söylediklerimizi kabul etmiyorsunuz. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size olsun. Ve nehnu lehu Biz samimiyetle Allah'a yönelenleriz. Veya şunu mu söylüyorsunuz? Söylüyorlar. Veya siz şunu mu söylüyorsunuz? Em tekulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakube ve Esbat Veya şunu mu söylüyorsunuz? Hiç şüphesiz İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların soyundan gelen diğer peygamberler Kân-ı Hüden, Ev-i Onlar e, Yahudi veya Hristiyandılar. On, onların da öyle olduğunu mu söylüyorsunuz? Kul, entum alemu eminlâh De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Yani bir insanın isminin Yahudi, Hristiyan veya Müslüman olmasından öte, bunun neye, nasıl, niçin, ne şekilde inandığı önemli. Müslümanım diyor ama e, kafir gibi inanıyor, kafir gibi düşünüyor. Yahudiyim diyor ama e, Yahudiliğin gereği olarak kendilerinden sonra göndermiş kitabı ve peygamberi kabul etmiyor. Bunun isminin Yahudi olması veya Hristiyan olması veya Müslüman olması bir anlam ifade eder mi? Etmez. İşte Cana Hak onu diyor. Kul en tüm alemu emirla. Yani siz e, burada arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, değerli arkadaşlar dikkat etmeniz gereken husus şu: Dinin kurallarını Allah koyar. Allah nasıl inanmamız gerekiyorsa. O şekilde bize düşen de o şekilde kabul etmektir dinin esaslarını, kurallarını. Yani biz Allah'ın dediğinin ötesinde, Allah'ın belirlediği esasların ötesinde yani her ne kadar Allah şöyle demişse de ben şöyle inanıyorum deme hakkımız yoktur. Çünkü burada artık yorum yapma veya farklı bir takım fikirler ileri sürme söz konusu olamaz. İman esasları, inanç esasları, ibadet esasları zaten Allah tarafından belirlenmiştir. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki sor onlara de, sor bakalım siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı daha iyi biliyorsunuz? Kul Entüm alemu emillah Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Yani bu inanılması gereken esasları siz mi belirleyeceksiniz Allah mı belirleyecek? Öyle bir şey olabilir mi? Siz kendinize gönderilen peygamberleri kabul ediyorsunuz kendinizden sonra gelen vahyi kitabı, peygamberi Hazreti Muhammed'i kabul kabul etmiyorsunuz. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Ve men azlamu mimmen kateme şahadeten 'indehu minallah. Kendi yanında bulunan gerçeği, şahitliği, Allah katından kendisine indirilmiş olan gerçeği, şahitliği izleyen, gizleyenden daha zalim kim vardır? Yani Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeler şunu söylemek istiyor. Bakın. Siz Muhammed'in peygamber olduğuna, Kur'an'ın da ilahi vahiy olduğunu bile bile haktan sapıyorsunuz. Size bu konuda Kur'an'da bir çelişkinin bulunmadığı, Hazreti Peygamber'in hayatında, yaşantısında bir çelişkinin bulunmadığı, Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu esaslarla sizin dininizin esasları arasında tahrif edilmemiş olan esasları arasında temelde bir farkın olmadığını gördüğünüz halde, buna şahitlik ettiğiniz halde Bile bile bu şahitliği bozuyorsunuz. Bundan dolayı Cenab-ı Hak diyor ki, kendisine Allah katından bir şahitlik bildirildikten sonra bunu gizleyenden daha zalim kim vardır? Yani demek ki en büyük zalimlerden birisi Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu gerçeği gizlemektir. Zaman Allahu biqafilin amma tamelun. Buradan Cenab-ı Hak şunu söylemek istiyor. Her ne kadar siz bu gerçeği inkar etseniz de, siz bunu kabul etmezseniz de, Hz. Muhammed'i ve Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu Kur'an'ı bile bile inkar ediyor olsanız da, siz zannetmeyin ki Allah bizim yaptıklarımızdan, inancımızdan, düşüncemizden haberdar değildir. Hayır. وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin işlediklerinizden habersiz değildir, gafil değildir. Mutlaka haberdardır. تِلْكَ اُمَّتُمْ قَدْ خَلَتْ لَهَا Daha önceden geçmişti yine bu ayet kelimeler. hemen e, birinci sayfanın başında. Onlar bir ümmetti gelip geçtiler. لَهَا kesebet ve وَلَكُمْ ma كَسَبْتُ Onların kazandıkları, onlara sizin kazandıklarını size. وَلَا تُسْفَلُونَ اَمَّا Onların işlediklerinden dolayı siz sorguya çekilmeyeceksiniz. Yani onlar inkar ediyorsa e, siz inandığınız sürece onların inkarından sorguya çekilmeyeceksiniz. Çünkü siz inkar etmiyorsunuz. Yakulullahu kulullahu ta'ala müşriden ve aleyhi Cenab-ı Hak peygamber sallallahu aleyhi peygamberini salat ve salam o peygamberin üzerine olsun onu uyarıyor, irşad ediyor. İla deri mücadeletin müşrikine. Müşriklerle mücadelenin teşvikine. Müşriklerle mücadeleye teşvik ederek Hz. Peygamberi uyarıyor, irşad ediyor. Ve şöyle diyor, kul, onlara de ki, etuhaccunena Allah konusunda bizimle, bizimle tartışıyor musunuz? Yani bizimle Allah konu, konusunda mı tartışıyorsunuz? Bu nasıl bir şey? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ey, tunazirunena fî tevhidillah Allah'ın tevhidi konusunda bizimle münazara mı ediyorsunuz? Yani yani sizin kitaplarınız tarif edilmeden önce Allah'ın tevhidi sizin kitaplarınızda anlatılmıyor muydu? Evet anlatılıyordu. E şimdi nasıl kalkıp siz teslisi ifade ediyorsunuz veya Allah'ın göndermiş olduğu kitabı, peygamberi kabul etmiyorsunuz? Demek ki Allah'ın gönderdiği kitabı kabul etmemek, peygamberi kabul etmemek de doğrudan doğruya Allah'ı inkar demektir bir anlamda. Ey fi Allah'ın tevhidi konusunda yani Cenab-ı Hakk'ın birliği konusunda bizimle münazara mı ediyorsunuz? Ve ihlasihu. Allah'a karşı samimi olma konusunda. Ve inkiyadi Cenab-ı Hakk'a boyun boyun eğme, Allah'ın emirlerini kabul etme konusunda bizimle mücadele mi, mı ediyorsunuz? Ve vettibai evamirihi. Emirlerine tabi olma konusunda. Ve terkiz evacirihi. Nehi'lerini Terk etme konusunda bizimle tartışıyor musunuz? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Nasıl olur da tartışıyorsunuz? Ve huve rabbuna ve rabbukum. O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. El-Mutasarrifu <gülüyor> fina ve fikum. Bizim hakkımızda da gerekli olanı yapandır, sizin hakkınızda da mutasarrıftır. Dilediği zaman, dilediği her hususu yapabilen, yapabilme kuvvet ve kudretine sahip olandır el-mustahikku -khla ilahiyeti lehu o e, ilahlık e, ilahlığa müstahik olandır. İlah, ilah, ilah olarak kendisine samimiyetle yönelilmesi gereken e, yönel, yönelmeye müstahik olan bir varlıktır. Sadece kendisine ama. La-şerike onun, onun hiçbir ortağı yoktur. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Madem inanmıyorsunuz, madem kabul etmiyorsunuz, o halde siz şirkinizle, inkarınızla, küfrünüzle, peygamberler ve kitaplar arasında ayrım yapmanızla, o tür amellerinizle baş başa kalın. Biz de, tevhidimizle, Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri ve kitapları kabul etmekle, kabul etme gibi amellerimizle baş başa kalalım da, Sonucunu göreceksiniz. Ey nahnu bure'a'u minkum, Biz sizden beriyiz, uzağız. Ve mimma tabudun Yani sizin tapmış olduğunuz, düşünmüş olduğunuz, inanmış olduğunuz bütün değerlerden ve sizden uzağız. Ve entüm bure'a'u minna Siz de bizden uzaksınız. Kemal kâle fil ayetil uhra bir başka ayet gelmede şöyle ifade ediliyor. Beyin kezde bu ke, şayet onlar seni inkar ederlerse, fakulli ameli deki inkar edin bakalım. Fakulli ameli benim amelin bana aittir. Velakum amelukum sizin ameliniz de size, size aittir. En tüm bereyun minma amelu ve en bereyun minma tamelu. Siz benim istediğim amellerden uzaksınız. Ben de sizin işlediğiniz amellerden uzak. Yunus Suresi, fe'in ke, şayet seninle tartışırlarsa fakul. o takdirde o tartışanlara o tartışmadan sonra onlara şunu söyle, Fakul. kul eslemtu veciye lillah ve menittebe'ane ben ve bana tabi olanlar benim gibi inananlar yani ümmetim, benim gibi düşünenler beni kabul edenler Allah'a teslim ettik kendimizi. Veç'i, benliğimizi, varlığımızı, kendimizi Allah'a teslim ettik demektir. İla akıllaya. Ve kala ta taala. E, nitekim bu bu anlamda yani bu ayet kelimenin Yunus Suresinin 41. ayetiyle e, benzer bir manada biliyorsunuz Kafirin Suresinde de var. Aynı şekilde şeklinde devam ediyor. Ve kâle ta'la ta ihbarın an İbrahim'i. E. Cenab-ı Hak <gülüyor> Hz. İbrahim'den bir takım haberler vererek ayet kelimeye devam ediyor ve şöyle diyor. Ve hâcehu kavmuhu. Hz. İbrahim'in kavmi onunla mücadele etti. Münakaşa etti. Tartıştı. Kâle. Bunun üzerine Hz. İbrahim şöyle dedi. Etuhaç, etuhaçunni filla Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? Yani benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? İlahi ilahi ayetin sonuna doğru böyle, bu şekilde devam ediyor ifadeler. Bakara Taala Cenab-ı Hakine şöyle buyurdu: Elam tele illesi hac İbrahim'e fi Rabbihı. İbrahimle Rabbi konusunda tartışan kişiyi, kişileri gördün mü? <gülüyor> düşünebiliyor musun? Birileri kalkmış İbrahimle İbrahim'in tapmış olduğu, inanmış olduğu, kabul etmiş olduğu Allah hakkında tartışıyor. Bunu düşünebiliyor musun? Laqala fi haziy l-ayet kerimedi. Kerimati şu ayet kerimede Cenab-ı Hak yine şöyle buyuruyor. Ve lena amaluna ve lekum amalukum. Ve nahlu lehu Eğer e, sizin inandığınız değerler konusunda sizinle birileri tartışıyorsa, nitekim İbrahim ile tartışıkları gibi, onlara değiniz ki velane amaruna bizim amellerimiz, inancımız, yaşantımız, hayat tarzımız, değerlerimiz bize velakum amarukum. Sizinki de size olsun arkadaşlar. Ve nahlu lehu Biz Allah'a samimiyetle, bütün iştenliğimizle bağlıyız. Ey nahnu büra'a'u minkum kema entüm büra'a'u minna Biz sizden beriyiz, uzakız, sizden, sizin taptıklarınızdan nitekim siz de bizden uzaksınız, bizden uzak olduğunuz gibi ve nahnu lehu muhlisun Biz Allah'a samimiyetle ibadet edenleriz. Ey fil ibadeti ve teveccühü İbadet ve Allah'a yönelmekte. Sümme enkere teala aleyhim fî Sonra Cenab-ı Hak onların davalarındaki davalarındaki tutarsızlığı bildirdi, kabul etmemeyi bildirdi. Anne İbrahim'e şüphesiz ki İbrahim ve menzükle daha da hminer embiya ibaresi Hazreti İbrahim'den sonra zikredilen diğer peygamberler ve diğer e, topluluklarla ilgili olarak e, onların e, İbrahim'e karşı sunmuş oldukları davalarını kabul etme etmeyerek Cenab-ı Hak e, Cenab-ı Hak bu konuda e, ayetlerini indirdi. Kanu ala milletihim onlar da aynı dine tabiydiler. Yani bu e, Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim'den sonra gelen peyg peygamberler Kanu ala milletihim eee aynı dine tabiydiler. Önceki peygamberlerin dinine tabiydiler. Bu da immel yahudiyetu ve imman nasraniyetu. Onlar da ya Yahudiydi ya da Hristiyandırlar. Yani böyle bir isim vermişlerdi kendilerine o tabi olanlar, tabi olan kişiler, o peygamberlere tabi olan kişiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki: Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim'den sonra gelen peygamberlere tabi olanlar ya Yahudilerdi ya da Hristiyanlardı. Kul en tüm alemi emilla. De ki: Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı biliyor? Yani yani bu ifadenin manası şudur. Yani bu ifadenin anlamı şudur. Bizim Türkçede de kullanılır. Yani yani demek istiyorum ki açıklamak istiyorum ki değer Allahu Alem Bilakis Allah en iyi bilendir. Fakad akhbara ennehum ve hiç şübesiz Cenab-ı Hak şunu da bildirdi ki onlar lem yekunu huden ve nasara. Onlar ne Yahudi oldular ne de Hristiyan oldular. Çünkü gerçek anlamda e, hidayete ermiş olmak, gerçek anlamda Nasrani olmak e, bütün peygamberleri, bütün kitapları, bütün ilahi mesajı kabul etmek demektir. Her ne kadar onlar biz Yahudiyiz, Hristiyanız desek de bu böyledir. Galata Alcan'a bak şöyle buyurur: Ma kane İbrahimu Yahudiyen, ve lanasraniyen, ve lakin kane Hanifen Müslima. Beni tekim e, Cenab-ı Hak diyor ki İbrahim ne, ne idi ne Hristiyan idi, birakis Allah'a teslim olmuş şirkten arınmış bir Müslüman idi ve o müşriklerden de değildi. Ali İmran 67 bu ayet-i kerime. velle ve devamında da yine ayet devam ediyor aynı konuya. Ve kavluhü ve men ezlemu min men keteme şehadeten indehu minallah. Kendisine Allah katından gelen bir şehadeti bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim vardır? Bu ayet-i gelince Hasan-ı Basri diyor. Kitabinin büyüklerinden. Ee, şöyle diyor. Kendilerine gelmiş olan kitabı okuyorlardı bunlar. Enneddine el-İslam. Şiş çıfesiz ki din İslam'dır. Ve enne Muhammed'in Resulullah ve Hazreti Muhammed Allah'ın Peygamberidir. Ve enne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshaka ve Yakub'e ve Lesbad. İbrahim, İsmail, Yakup ve onlardan sonra gelen e, diğer e, peygamberler de e, kanu bi raa umminel yahudiyyati ve nasraniyeti bunlar yahudilik ve nasranilikten beriydiler uzaktılar feşahidullahi bizalika ve buna şahitlik ettiler bu peygamberler eee ve akrru ale enfusihim e, nefislerini de nef nefislerinde de Allah için e, ikrarda bulundular bunun böyle olduğunu ifade etti bütün bu peygamberler eee Peygamberler bunlara ifade etti fakat bunlar fakete mu şahadet Allah yandehu minzaliki bu konudaki Allah'ın kendilerine bildirmiş olduğu yani bu Peygamberlere tabi olduklarını iddia eden kişiler Allah'ın kendilerine bildirmiş olduğu gerçeği inkar ettiler ve kavluhu ve men Allahu biqafilun amma bunu inkar ettiler ama zannetmesinler ki Allah onların sizin yaptıklarınızdan gafildir. Bu ifadede şu da vardır arkadaşlar. Tehdidün ve zâidün şedid. Bu ifadede sadece bir bilgilendirme değil. Yani Allah sizin yaptıklarınızdan onların yaptıklarından gafil değildir ifadesinde. Sadece Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini ifade etmenin ötesinde ikinci bir anlam da söz konusudur. Bu anlam da şudur. Burada bir tehdit ve şiddetli bir korkutma ve azarlama söz konusudur. Cehennem azabıyla e, azaplandırma söz konusudur ki yani ey, enne ilmehu bir ilmikum. şüphesiz ki Allah'ın ilmi sizin ilminizi kuşat, kuşatmıştır. Allah'ın bilgisi sizin bildiklerinizi kuşatmıştır. ve kum aleyhi bu durumdan dolayı bu bildiklerinizle bu ilminizle sizin karşılığınız neyse onu verecektir. Ee, bu bilgilerinizin karşılığı. İmansa imanını verecek, küfürse küfür verecek. Ki burada zaten daha ziyade e, imandan ziyade, daha ziyade demeyelim de imandan ziyade küfür söz konusudur. Yani bu küfrünüzün karşılığını da verecektir. Sunna kala taala. Sonra Cana vakşıyla buyurdu. Tilke ümmetun kathalat e Onlar bir ümmetli gelip geçtiler. La sebet verakum makasetüm. Ey luhum Onların amelleri size. Sizin amellerinizde size aittir. Ve la tusalmun amkanu onların işlediklerinden dolayı siz hesaba çekilecek değilsiniz. Veleyse yunu ankum intisabukum leihim. Sizin kendinizi onlara nispet etmeniz sizden bir şeyi gidermez. Min geyri mutabatin minkum lehum. Onlara tabi olmaksızın Sizden onlara tabi olan bir durumu söz konusu olmaksızın siz sadece biz Yahudiyiz, Hristiyanız. Biz de şu peygamberlerin yolundan gitmekteyiz demekle bir şey elde edemezsiniz. Lâ tağterru bi mucerredin nisbeti leyhim. Diğterra, yağterru, ihtiraren gururlanmak, kibirlenmek, büyüklenmek, aldanmak manalarına geliyor. Bir mucerredin nisbeti leyhim kendinizi soyut bir nispetle yani biz şunlardanız demekle e, aldatmayın. Hatta tekunu mumkadine müstehum. Ta sonuçta o peygamberler gibi e, müstehum rivamilillahi ve ittibai rusulühellezine bu oysu mübeşirine ve müzirine müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiş peygamberlerine tabi olmadıkça ve Allah'ın emirlerine o peygamberler gibi Allah'ın emirlerine e, o peygamberlerin iman ettiği gibi kabul ettiği gibi Allah'ın emirlerini ne boyun eğmedikçe, kabul etmedikçe mücerret yani soyut, anlamsız bir e, nispetle kendinizi aldatmayın. Biz Yahudiyiz, biz Hristiyanız veya biz Müslümanız ama Müslümanlık hiçbir barakanız yok. Hazreti Peygamberin getirmiş olduğu dinle, Hazreti Peygamberin getirmiş olduğu kitapla hiçbir barakanız yok. E biz de Müslümanız. E, Cenabı ı Hak bunu, şunu ifade etmek istiyor bu ayet kerimede. Böyle kuru kuruya bir nispet, kuru kuruya bir iddia benim babam hacıydı, benim babam hocaydı, ben de peygamber soyundanım, ben de Müslümanım demekle, kuru bir iddiayla bu kendinizi bir yerlere nispet etmekle hiçbir şey elde edemezsiniz. Bunu söylüyor. <gülüyor> Feinnehu, hiç şüphesiz, men kefere binebiyyin vahidin, kim bir peygamberi inkar ederse, fekad kefere sair rusul. Bir peygamberi e, inkar eden, ...bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Velasiyama... ...hele özellikle de... ...bi seyyid enbiya-i... ...peygamberlerin efendisi... ...peygamberlerin en üstünü... ...ve hatem-i mürselin... ...peygamberlerin sonuncusu... ...ve rasul rabbil alemin... ...alemlerin Rabbinin elçisi olan... ...yani Hz. Muhammed'i bütün bu... ...sıfatları Hz. Muhammed'i ifade ediyor... ...ira cemiyya insi vel cin... ...bütün insanlık ve cinne gönderilmiş... Alemlerin, Rabbinin Resulü, peygamberlerin sonuncusu, Enbiyaların, seyidi Efendisi en üstünü olan Hz. Muhammed söz konusu ise, ila cemira insi vel cilli minel mükellefine, mükellef olan varlıklardan, varlıklara varlıklardan cin ve insanların tümüne, alemlerin Rabbinden bir elçi olarak gönderilmiş peygamberlerin sonuncusu, ee, nebilerin efendisi olan Hazreti Peygamber için durum söz konusu olursa, salavatullahi ve selamuhu aleyhi, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti Hazreti Peygamber üzerine olsun. Ve ala sayr-i enbiya illahi ecmain ve diğer peygamberleri üzerine olsun. Yani peygamberlerin sonuncusu, diğer peygamber, nebilerin efendisi, mükellef olan varlıklardan cinlere ve insana gönderilmiş olan bir peygamberi inkar etmek daha büyük bir küfürdür. Yani müfessir burada onu söylüyor. Dolayısıyla bir peygamberi inkar etmek bütün peygamberleri inkar etmek gibidir. Hz. Muhammed'i inkar etmek, diğer peygamberleri de inkar etmekle eşdeğerdir. Dolayısıyla biz Yahudiyiz, biz Hristiyanız, biz Müslümanız. Ama bir peygamber inkar edilirse veya peygamberin Allah'tan getirmiş olduğu esaslardan, ilkelerden bir tanesi inkar edilirse, bu da insanı küfre götürür diye e, ifade ediyor ayetler ve müfessirin yorumu. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, e, bir şeyi ifade etmek istiyorum. E, bu e, ilitam düzenleyen ata uzemden veya tam koordinatörlüğünden e, mutlaka final derslerinden önce e, bu derslerle ilgili olarak e, sınıf ortamında bir ders dinleme talebinde bulunun. Yani biz hocalarımızı tanımak istiyoruz. Anlamadığımız yerleri sor, sormak e, istiyoruz. Yani e, Ders notları e, yüklenmemiş diyorlar. Kim bakıyor bu işe? Ders notları yüklenmeden nasıl takip edecek öğrenciler? Bu kabul edilecek bir şey değil arkadaşlar. Şey, ders notları niye yüklenmemiş? Olmaz ki. O zaman ders yapmanın hiçbir anlamı olmaz.